İblis: Rabbim, beni azdırmana karşılık andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlasa erdirilmiş kulların hariç onların hepsini azdıracağım." dedi.